1968, numaralı konu, ashabın azap görenlerin azabına şahit olmaları, evet, bir ara Bedir'in yanından geçiyordum, baktım ki bir kişi bir çukurdan çıktı, boynunda bir zincir vardı, bana, ey Abdullah, bana biraz su içir, dedi, bilmiyorum, acaba beni tanıdı mı, yoksa Arapların herkese, Abdullah, dedikleri gibi mi beni çağırdın, aynı çukurdan başka bir kişi çıktı, elinde bir kamçı vardı, bana, ey Abdullah, ona su verme, çünkü o kafirdir, dedi, sonra kamçıyla onu vurdu, tekrar çukuruna girdi, süratle Rasulullah'a gelerek bunu haber verdim, bana sen onu gördün mü, dedi, evet, gördüm, dedim, Hazreti Peygamber, işte o, Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'dir, o azap da kıyamete kadar devam edecektir, buyurdu.